Ben Cengiz Han. Bu kitap Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 7 Aralık 2006-8 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen Cengiz Han ve Mirasçıları Büyük Moğol İmparatorluğu Sergisi Çocuk Eğitim Programları için hazırlanmıştır. Yazan Sibel Sonmaz, resimleyen Cem Kızıltuğ, tasarlayan Ravza Kızıltuğ. Ben Cengiz Han. Moğol İmparatorluğunun Yüce Hanı olmadan önce adım Temuçin'di. Boz renkli bir kurt ve beyaz renkli bir dişi geyikten olan soylu bir aileden geldiğimize inanılırdı. Bozkır'da yaşayan birçok farklı topluluk vardı. Boy denilen bu topluluklar birbirleriyle savaşır, ayrı ayrı küçük güçler halinde hareket ederlerdi. Hayalim tüm boyları bir araya getirip, Büyük Moğol İmparatorluğunu kurmaktı. Bütün boyların tek bir yasa altında yönetilmeleri ve büyük bir güç olmalarını istedim. Bunu da başardım. Şöyle bir düşün. Sonu yokmuş gibi görülen bir düzlük. Çok uzakta yüksek dumanlı dağlar. Diğer tarafta uçsuz bucaksız bir çöl. İşte Bozkır. Bozkır'da dört mevsim başka türlü yaşanır. İlkbaharda yemyeşil bir halı gibi serili verir otlar. Yaza doğru rengarenk çiçeklerle donanır. Yaz ortasında sıcaktan yanıp kavrulur, boz bir renk alır. Ekim ayında kar yağar, Kasım ayında bütün dereler donar. Her mevsimin çok zor geçtiği bozkırda yaşamanın kuralları vardır. Göçebe kuşları bilirsin. Yaz bittiğinde başka sıcak yerler bulurlar kendilerine. Bizim gibi göçebe topluluklarsa, hayvan sürülerinin karınlarını doyurabilmek için yeni otlaklar ararlar. Bir yerde uzun süre kalıp yerleşemediğimiz için eşyalarımız hafif, evlerimiz taşınabilir, giysilerimiz kalındır. Bir düşünsene, göçebe bir çocuk olsaydın hayatın nasıl olurdu? Kendine ait bir odan, kitapların, bilgisayarın, bisikletin ve çok değer verdiğin oyuncakların hangisinden vazgeçerdin? Göçebe yaşayan bir insanın en değerli varlığı atıdır. Eğer atlar olmasalardı, geniş bozkırda yolculuk etmek, aşılmaz dağları geçmek, uzun nehirleri aşmak ne zor olurdu. Atlar, yolları kısa, dağları küçük, savaşçıları güçlü, habercileri hızlı yapar. Evlerimizi onların çektiği arabaların üzerinde taşırız. İşte bunun için onlara çok iyi bakar ve süsleriz. Atın üzerinde oturabilmek için eğer... Çenesinden tutabilmek için gem, ayağımızı koyabilmek için üzengi kullanırız. At üstünde yaşamaya öylesine alışmışız ki, atlarımız dört nala koşarken bile ok atabiliriz. Göçebe olsak da evlerimiz bizim için çok önemlidir. Senin yaşadığın evden farklı olarak yurt dediğimiz çadırlarda yaşarız. İnce ağaç dallarından yuvarlak bir kafes örer, etrafını keçe denilen bir kumaşla kaplarız. Orta yerine diktiğimiz büyük bir ağaç dalıyla çatıyı tutarız. Bozkırın üstünü örten gök kubbe gibi, evimizin üstüne de bir kubbe ekleriz. Bu kubbeyi de keçeyle örteriz. Çadırımıza bir ocak ve ocağın dumanı için bir baca koyarız. Kuzeyden gelen rüzgarlara karşı korunmak için kapımızı yurdun güney yönüne yaparız. Bir yurdun önünde beyaz at yelesi ve kuyruğundan alınmış tüyler asılı olan dokuz adet sopa varsa, bilki içerde bir han bulunmaktadır. Bu sopalara tu denir. Bozkırda soğuktan korunmak için hayvan derisi ve kürkünden yapılmış giysiler giyeriz. Savaşçılarımız bedenlerini korumak için demirden bir zırh yerine içleri minik demir plakalarla kaplı deri ve kumaştan yapılmış giysiler giyerler. Yanlarında kemerlerine taktıkları küçük kaplar taşırlar. Yay ve ok en önemli savaş aletleridir. Bozkır'da ağaçların hışırtısı, ırmakların şırıltısı, kuşların cıvıltısı, atların ayak sesleri, koyun meylemesi, kurt uluması ile oluşan kendine özgü bir müzik yayılır. Bozkır insanı bu müziğe kendi çalgıları ve şarkılarıyla eşlik eder. Şarkılarında bozkırı, aileleri ve hayvanları ne kadar çok sevdiklerini anlatırlar. Bozkır'dan söz edip de, Bozkır'ın en eski Türk devleti, Kök Türkleri anlatmamak olmaz. Kök Türklerin en büyük Kağan'ı Bilge Kağan, halkını her şeyin üstünde tutan ve gücünü gök tanrıdan aldığına inanılan güçlü bir liderdi. Yaşadığı sürece halkının göçebe olmaktan kurtulup yerleşik hayata geçmesi, toprağa ekip biçmesi, kendine ait yasalarının ve alfabesinin olması için çalıştı. Bilge Kağan, onun kardeşi Kültigin ve kumandanı Tonyukuk için bozkıra taşlardan yazıtlar bile dikildi. Orhun abideleri denilen bu yazıtlarda Bilge Kağan şöyle diyordu. Ölecek olan halkımı dirilttim, çıplak halkımı giydirdim, yoksul halkımı zengin, az halkımı çok kıldım. Dört taraftaki halkı kendime bağlayıp düşmansız kıldım, Üste gök çökmese... Altta yer delinmese, ey ulus, senin vatanının düzenini kim bozabilir? Cengiz Han adını nasıl aldığımı merak ediyorsun değil mi? Anlatayım. Bir gün büyük bir kurultay kuruldu. İmparatorluğum altındaki halkların önderleri ve komutanları bir araya geldiler. Şöyle söylediler. Sevgili hanımız, Tengri tarafından bize gönderilen yüce Moğol hanı, bundan böyle seni tüm Moğolların hanı, Cengiz Han ilan ediyoruz. Hepimiz sana itaat edecek, sana bağlı kalacağız. Buna yemin ediyoruz. O günden sonra Cengiz Han adını alarak ülkemi Orta Asya'nın tümüne yaymayı, o büyük Çin seddini aşıp Çin'i de topraklarıma katmayı, hatta Avrupa'ya kadar ulaşmayı arzuladım. Bozkır'da yaşayan küçük bir kabileyken Büyük Okyanustan Orta Avrupa'ya kadar uzanan tarihin en büyük imparatorluğunu kurmak çok kolay olmadı. Bazıları kendiliğinden gelip bana katılırken bazılarıyla savaşmam gerekti ve Büyük Moğol İmparatorluğunu kurdum. Yüce yasayla ülkemi yönettim. Topraklarım benden sonra da genişlemeye devam etti. Rusya'da Altın Ordu Devleti, İran'da İlhanlılar, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı, ve Çin'de Yuan Hanedanı toprakları. Şimdi oğullarıma ve torunlarıma kulak verme zamanı. Ben Ögeday Han. Babam Cengiz Han'dan sonra Yüce Han ilan edildim. Başkent kara kurdum. Han babamın yasalarının devam etmesini sağladım. Rusya'ya ve Avrupa'ya seferler düzenledim. Dilden dile dolaşan bir saray ve bu sarayın içinde gümüş bir ağaç yaptırdım. ''Sana biraz bu ağaçtan söz edeyim. Ağacın köklerinde dört tane gümüş aslan var. İçlerinden geçen borular tepeye doğru çıkıyor, aşağıya inerken yaldızlı bir yılana dönüşüyor. Boruların birinden şarap, diğerinden mayalanmış at sütü, birinden bal, diğerinden de pirinç içkisi akıyor. Ağacın tepesinde elinde borazan tutan bir melek bile var.'' Ben Çoçi, Rusya topraklarını aldım. Çoçi ulusunu yani devletim altın orduyu kurdum. Ordumu kurduğum yere saray adını verdim. Saray büyük ticaret yolu üzerinde olduğu için kısa zamanda zenginleşti. Şehirlerimin güzelliğini gören Avrupalı gezginler ülkemi anlattılar herkese. Bu zamana kadar para sistemi olmayan Rus yurdunda sikke bastırdım. Kardeşlerim ve yeğenlerim başka devletler kurdular. Ama hepimiz Büyük Moğol İmparatorluğu'nun parçalarıyız. Ben Hülagü, Cengiz Han'ın torunuyum. İran'da İlhanlı Devleti'ni kurdum. Göçebe yaşam biçimine bağlı kaldım ama çok güzel evler, süslemeler ve sanat eserleri de yaptırdım. El yazması kitaplar benim dönemimde daha da güzelleşti. İran sanatı ve Moğol sanatı birbirini etkileyerek tüm dünyaya çok değerli eserler bıraktı. Ben Kubilay Han. Çin'i alıp Yuan hanedanlığını kurdum. Dilden dile dolaşan güzellikte bir saray yaptırdım. Saray o kadar güzeldi ki. İpek duvar halıları, çömlekler, tabaklar, porselenler, seramikler, duvar resimleri her şey eşsizdi. Venedikli gezgin Marco Polo benim sarayıma geldi ve uzun yıllar benimle birlikte kaldı. Onun anlattıklarıyla Batılılar Çin'i merak etmeye başladı. Orta Asyalı birçok bilim adamı ve sanatçı Yuan Hanedanlığı'na geldi. Moğol ve Çin kültürleri birbirlerini etkileyerek benzersiz sanat eserleri yaratıldı. Sonrasını ben anlatayım. Ben yani Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu oğullarım ve torunlarımla birlikte uzun yıllar yaşadı. Altın Ordu Devleti, Çoçi soyundan gelen arka arkaya 11 han tarafından yönetildikten sonra yıkıldı. Son han Toktamış idi. İlhanlı Devleti dokuzuncu han Ebu Said, kendisinden sonra ülkeyi yönetecek bir oğul bırakamadığı için son buldu. Çin, topraklarını Kubilay Han'dan geri aldı. Yuan hanedanlığı sona erdi. Çin Seddi genişletilip güçlendirildi. Yaşamımın son döneminde ölümsüzlüğün ilacını aradım. Sahip olduğum o büyük topraklar içinde kimse bu ilacı bulamadı. Ama şimdi anlıyorum ki ölümsüzlük ancak kitaplarla ve müzelerle mümkün olabilir. Tarih ve kültür sen okudukça ve müzeleri gördükçe yaşatılabilir. O uzak topraklardan beni sana getiren bu sergi ve okuduğun bu kitapla olduğu gibi.